631. konu, Halife Ebu Bekir'in, ölmeden hemen önce Hz. Ömer'e söyledikleri, Hazreti Ebu Bekir ölmeden önce Hazreti Ömer'i çağırtarak ona şu tavsiyelerde bulundu, Ey Ömer, Allah'tan kork, şunu bil ki Allah Teala'nın gündüz amelleri vardır ki onları geceleyin kabul etmez, yine aynı şekilde bir takım gece amelleri vardır ki onları da gündüz kabul etmez, ayrıca şunu da bil ki farzlar eda edilmedikçe yapılan nafileler de kabul olunmaz, Kıyamet gününde bazı tartıların ağır gelmesi sahiplerinin bu dünyada iken Hakk'a tabi olmalarındandır. İçinde Hakk'ın bulunduğu kefenin ağır gelmesi kadar doğal bir şey yoktur. Diğer taraftan o gün bazı tartılar hafif gelecektir ki, buna sebep de sahiplerinin bu dünyada batıl taraftarlarından olmalarıdır. Çünkü içinde batılın bulunduğu tarafın hafif gelmesi kaçınılmazdır. Allah Teala cennetlik olanları en güzel amellerle vasıflandırıyor ve onların kötü amellerinden hiç bahsetmiyor, bunları düşündüğünde onların içerisinde yer alamamaktan kork. Diğer taraftan Allah Teala cehennemlikleri de en kötü sıfatlarla vasıflandırıyor ve onların güzel amellerinden hiç bahsetmiyor, eğer bunu da düşünecek olursan bu kez bunlarla beraber olmaktan kork. Bundan sonra Hz. Ebubekir Bekir Kur'an-ı Kerim'den birçok rahmet ve azap ayeti okuyarak sözlerine şöyle devam etti. Kul daima hakkı istemeli ve bu yolda çalışmalıdır. Allah'tan hak olmayan bir şey isteyerek onun rahmetinden ümidini kesmemeli ve kendisini elleriyle helake sürüklememelidir. Eğer bu tavsiyelerimi iyi öğrenip onlarla amel edersen kesin kes gelecek olan ölüme sevinçle koşarsın ve hiçbir şey sana ondan daha sevimli gelemez. Yok eğer bu söylediklerimi korumayacak ve onlarla amel etmeyecek olursan seni mutlaka yakalayacak olan ölüme gönülsüz olarak gidersin ve hiçbir şey de sana ondan daha iğrenç görünemez.